tıkanıp kalıyor. Hayatta görmesine rağmen tıkanıyor. İlk yaratılışı unutuyorlar ve misaller getiriyorlar diyor. Sonra ayet-i kerime devam ediyor. Ayet-i kerimelerin sonunda Cenab-ı Allah'ın gücü ve kudreti ol deyince olur diye vurgulanıyor. Ama mesela bu alçak insan, Übey İbni Halef, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin edenlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi öldürmeye yemin etmiş ve haber de göndermiştir. Çünkü kardeşi Ümeyye İbni Halef Bedir'de öldürülmüştür. Müşriklerin ele başılarındandır. O öldürülünce Peygamber Efendimizi öldürmeye yemin etmiş. Out isimli bir tay beslemeye başlamıştır Mısır kırmalarıyla ve Peygamber Efendimizin yaşadığını Uhud'da görünce atını avdı onun üzerine sürmüştür. Sen hayattaysan ben hayatta değilim demiştir. Sahabiler onu karşılamak istemişlerdir. Allah Resulü izin vermemiştir. Sahabilerden birisinin harbesini alarak bu alçağı Uhud'un yamacında Resulullah'ın bizzat kendisi karşılamıştır. Savurduğu mızrakla tepeden tırnağa zırhlı olan bu insanın miferiyle aşağıdan gelen zırhının arasında boyun bölgesinden mızrak içeri girmiştir atından yuvarlanmıştır yara her şeye rağmen zırh engellediği için çok derin değildir yuvarlanmıştır ve yuvarlarken bağırtısı böğürtüsü çok anormaldir hatta ona Hazreti Ali takip etmek istemiştir son noktayı koymak için onun bağırışlarına duyunca canın bu kadar tatlıydı buralara niye geldin demiştir Sonra o savaşın hengamesi içerisinde arkadaşları yetişerek arkaya taşımışlardır tedavi etmek için zırhı çıkartmışlardır. Yaran çok derin değil bağırma korkma ölmeyeceksin dedikleri halde hayır ben bugün bir şey anladım bu insan tükürse bile beni öldürürdü demiştir. Hani ödü patladı diyorlar ya aşırı korkmuştur ve çok geçmeden de ölmüştür yani orada bu yara sebebiyle ölmüştür. Bu, bu ve benzeri hadiseler bakıyorsun Uhud'da yaşananlar bu nevi misaller ve benzerleri nuzul sebebi olmuştur. Hem gelen ayet-i kerimeler gönülleri serinletmiş, hataları düzeltmiş, doğruları tasdik etmiş ve yon gözleri her seferinde hani şöyle diyelim bir rüzgar serin latif üç gün beş gün esiyor çok güzel sonra hiç esmiyor. Öyle olmamıştır. Nasıl olmuştur? İnsanlar bunaldıkça, insanlar terledikçe, ferahlamaya ihtiyaç duydukça yeni bir vahiy geliyor, yeni bir rüzgar geliyor, gönülleri rahatlatıyor, huzur veriyor, imanları tazeliyor. Çünkü o bunaltının içerisinde buna şiddetle ihtiyaç vardır. Bir milletin 13 yıla yakın işkence çekmesi, işkence içinde kıvranması, baskı, psikolojik baskı, ve fiziki baskının devam etmesi sıradan bir hadise değildir. İsterseniz şöyle diyelim. Bugün birçok kardeşimizdeki hataları, namaz kılan karşılayız bize hataları, kıbleye yönelen, Kur'an-ı Kerim'e inanan insanlardaki İslam'a uymayan hataları düzeltmekte zorluk çekiyoruz. Niye? El ne der diyor. Böyle alışılmış diyor. Ben şimdi aksini yapamam diyor. Siz böyle diyorsunuz ama diyor ben bunu yaparsam şöyle olur diyor. Bunun misallerini paylaştık. Makadonya'da hocam hatanı düzeltmeye nereden başlayalım dediler. Kendinizden dedim. Mesela dediler kız kardeşin miras payını ver dedim. Durdu. Şeriat fakültesi mezunu olan arkadaşlar durdu. Niye cesaret edemiyorlar. Böyle bir şey bizde gündeme gelmez diyorlar. Gündeme getirse, kız çocuğunun kendi gündeme getirse o evde bir daha çay bile içemez diyorlar. Kendi cümlelerini söylüyorum. O noktadan başlamayı tehlikeli buldular. Niye? Dış dünya buna müsait değil. Ama ne edip edip biz doğruya doğru yürümenin azmini bulmalıyız. Bunu şunun için söyledim. Başka da var. Biz bir yanlışı düzeltemiyoruz. Ayette var. Hadiste var. Allah'ın emri olduğunu herkes kabul ediyor. Ama düzeltmeye korkuyoruz. Pekala. Bütün bir millet batıla doğru akarken inanan insan değil, inkar eden insanlar. Ahireti inkar eden insanlar. Allah'ın birliğini inkar eden insanlar. Ve bütün saltanatlarını, dünyalarını buna göre kurmuş olan insanları sen doğrultmaya çalışıyorsun. Bu öbürünün bin katı daha zordur. Ama Allah Resulü bunu başarıyor. Ayet-i Kerimeler de Allah Resulünü adım adım destekliyor. Bazen onu bile ikaz ediyor. Ne gibi? Abese ve tevelle ence'ehu'l a'ma ve mâ yudriyke le'allahu yezzekâ Resulüm, a'ma geldi. Sana bir şey sordu. Siman değişti. Nereden biliyordun? Senin söylediklerinle o gönül nezahetine erecekti. Neden bu tercihi yaptın diyor. Sonraki günlerde Allah Resulü ne zaman gözleri görmeyen bu amayı Abdullah İbn-i görse gel benim Rabbimin kendisi hakkında ikaz ettiği dostum der kucaklardı. Ona yakınlık gösterirdi. Daha niceleri hep iç içe yaşanıyor. İnsanlık böylece basamak basamak hak dini öğreniyor, ferahlık duyuyor. İşkencelerin altından çıkmış gelmiş insanlar yeni gelen bir ayeti okuyunca yükünü başaltıyor, gönlünü açıyor. Nice insan hata işliyor, Ya Rab sana teslim oldum diyor. İçki ayeti gelip de hala uzaklaşmadınız mı deyince Hazreti Ömer gibi yiğitler, Ya Rab terk ettik, uzaklaştık Rabbim diyorlar. Bütün bunların yaşanması çok güzel bir şeydir. Hatalarıyla, Doğrularıyla insanlar yanlışlardan daha çok ders çıkarırlar. Bütün bunlarla adım adım yaklaşık 23 yıl devam ediyor. Her birinde ayrı güzellik var. Medine'yi i Münevvere'ye intikal ettikten sonra artık ahkam ayetleri inmeye başlıyor. Çünkü Medine'de bir İslam devletinin çekirdeği atılıyor, filizlenip büyüyor. Medine tarafına baktığımızda ahkamın ağırlıklı olduğunu, Mekke'deki gibi kısa ayetlerin değil, Artık uzun ayetlerin birbirini takip ettiğini görüyoruz. Böylece Kur'an-ı Kerim 23 yıla yakın bir devrede tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim'i devreleri daha iyi taramak, eğitime de yardımcı olmak, ufuk açmak şekliyle ayet-i kerimeleri genelde ikiye ayırıyorlar. Mekki ayetler ve medeni ayetler diye. Çünkü hicret bu açıdan da gerçekten Büyük bir zaman kesimi dilimi olmuştur. Öncesinde daha ziyade imanla ilgili ayetler varken dediğimiz gibi sonrasında daha çok ahkamla ilgili ayetler vardır. Bu ayrımı yapabilmek için tamam demişlerdir. Böyle bir şey lüzum var ama ayrımı şimdi nasıl yapalım? Hangi ayetlere medeni, hangi ayetlere mekki diyeceğiz? Bakılmıştır ki daha çok uzun ayetler Medine'de nazil oldu ama bu ölçü olamaz. Mekke'de nazir olup uzun olan da var. Az da olsa Medine'de lâzım olup kısa olan da var. Mesela İza jaa nasrullahi vel fethu ve raaitan-nase yadkhuluna fi dinillahi efrece fesabbih bihamdi rabbike vesafir innehu kanet tawaba. Medenidir. Kesinlikle. Ve son surelerdendir. Allah'ın fethi nasip olunca diyor. İnsanlar akın akın İslam dinine girince diyor. Onlar yaşanmaya başlamıştır. Mağfelet dile. Ve Allah'a hamdet diye ikaz ediyor. Bu ayet-i kerime inince bu sefer üzülen kim olmuştur? i̇bn Abbas radıyallahu anh olmuştur. Bu girince. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah'ı istişare heyetine devamlı alanlardandır. Yaşlı olan insanlarda bazen gariplikler, gençlerde de bazen gariplikler olur, yaşlılarda da yerine göre. Ne diyorlar? Bunu bizim çocuğumuz yaşında ama bizimle aynı meclise giriyor ve fikir beyan ediyor diyorlar. Hz. Ömer'in bu kulağına çalıyor. Ondan sonra oradakileri diyor ki, اِذَا رَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ Ne demek istiyor? İzah edin. Gün gelecek diyorlar. Fedihler birbirini takip edince. insanlar akın akıp gelip İslam'a girince işte Allah'a ham zamanıdır. Allah'a sığınma zamanıdır. İzah ediyorlar ayeti. Abdullah'a dönüyor. Abdullah sen ne dersin diyor. Buna ilave olarak şunu da anladım ben bu ayetten diyor. Allah Resulü vazifesini tamamladı. İslam kemale erdi. O aramızdan ayrılacak. Bu ayet inince çok üzülmüştüm diyor. Niye Resul'a din artık son noktasına geldi demek manası taşıyordu diyor. Hazreti Ömer diğerlerine dönüyor. Niye seçtiğimiz şimdi anladınız mı diyor. Ve itiraz etmiyorlar. Bunlar da bu kısadır. Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresi diye sorsak hangisi derseniz en az ayeti olan 3 suresi. 1- Kevser 2, İhlas 3, Asır suresi, yanlış, <gülüyor> yanlış, <gülüyor> başka, Kevser suresi en kısa, tamam, ikincisi, İhlas, kaç ayet, 4 ayet, Ondan bak 3 ayet olan başka yok mu? Asır suresi. Tamam. Üçüncüsü Nasır suresi. İvacaya Nasrullah 3 ayettir. İhlas suresi 4 ayettir. <gülüyor> Hep Asır, Kevser, İhlas denilir. Hayır. Asır, Kevser ve Nasır suresidir. En kısa ayeti olan surelerden bir tanesidir. Ama medenidir. Dolayısıyla bu ölçü oturmuyor. Devam ettim. Mekke'deki ayetler daha çok hitap ederken, Ya eyyuhennas diye hitap eder. Çünkü mümin olmayanlara daha çok yüz çeviriyor ve davet ediyor. Medine'deki ayetler daha çok, Ya eyyuhennas diye hitap ediyorlar. Ama bunun da istisnası var. Ne gibi? Nisa suresinin ilk ayeti gibi mesela. Ya eyyuhennas diye başlıyor ama nerede? Medine'den nazil olmuş ayetlerdendir. Bu genel olarak böyle olmakla beraber kesin ölçü değil. Sana şöyle bir karar veriliyor. Ben özetliyorum. Biz en iyisi hicretten önce nazil olanlar neyle ilgili olursa olsun Mekki diyelim. Hicretten sonra nazil olanlar neyle ilgili olursa olsun imanla da olsa şöyle de hitap etse de medeni diyelim. Tabii bu arada bir şey daha devreye giriyor. Sırf Mekke'de nazil olan deseniz veya Medine'de nazil olan deseniz arada nazil olanlar da var. Uğud'da nazil olan var. Yollarda nazil olan var. İnne fetehna leke fethan mubine. Hudeybiye dönüşünde yoldan nazil olmuştur. Hazreti Ömer bu ayet nazil oluncaya kadar ben ne çılgınlıklar ettim diyor. Ne çılgınlıklar ettim diyor, hala aklıma gelince utanıyorum ve sadaka veriyorum diyor. Bunun gibi hadiseler yaşanmıştır. Arafat'ta nazil olan olmuştur. Hicretten sonra Kabe'de, geçen paylaştığımız gibi Kabe'de nazil olan olmuştur. Bütün bunlara ne denmiştir? Medeni denmiştir. Ölçüleri de değerlendirmesi de ona göre olmuştur. Çünkü bunların bilinmesi de hem nesk açısından tesirlidir, hem de ne zaman hüküm ceryan etti bu açıdan bize ciddi bilgi kim verir. Ama Kur'an-ı Kerim böylece yaklaşık 22 yıl, 2 ay, 22 gün gibi dile getiriliyor. En yakın ölçüler bunlar 23 yıla yakın bir devre vahiy devam etmiştir. Allah Resulü dünyadan ayrılmıştır. Allah Resulü'nün dünyadan ayrılışıyla vahiy de kesilmiştir. Peygamber Efendimiz yetim doğmuş, yetim büyümüştür. Kalbinde gerçekten insani açıdan hayran olunacak bir hürmet, bir tevazu duygusu vardır. Nübüvvetinden öte düşünerek söylüyorum. Mesela kendisine bakan kollayan Ümmü Eymen, siyahi bir kadındır. Kölelikten gelme bir kadındır. Allah Resulü'nün ona ömrünün sonuna kadar yakın hürmet ettiğini görüyoruz. Bu yüzden Hazreti Hatice de diğer insanlar da hep hürmet etmişlerdir. Şunu demek istiyorum. Ona ne zaman görse sadece hürmet değil, hürmetten öte yakınlık ifade eden kelimeler kullanmıştır. Ona annem demiştir. Annemden sonraki annem demiştir. Ailemden bana geri kalanım demiştir. Ve düzenli olarak giderken Medine'de bulunduğu her hafta onu ziyaret etmiştir. Bunu şunun için hatırladım. Allah Resulü'nden sonra hadiseler durulunca insanlar bazı kargaşa içerisinde unutuyorlar. Ebu Bekir Hazreti Ömer'e diyor ki, Ömer diyor, Allah Resulü Ümmü Eymen'i hep ziyaret ederdi. Hadi gel diyor. Allah Resulü'nden sonra biz de ziyaret edelim. Varıyorlar, Ümmü Eymen'in kapısını çalıyorlar. Ümmü Eymen, hani bazen zamanı unutursunuz, bazen olan hadiseler de unutursunuz. Mutat zamanda kapısı çalınca, birden Allah Resulü kapıyı çalmış gibi kapıya koşmuştur. Kapıyı açmıştır. Karşısında Allah Resulü yerine Ömerle ile Ebu Bekir'i görünce ağlamaya başlamıştır. O böyle ağlamaya başlayınca Ebu Bekir anh Ümmü ağlama. Allah Resulü'nün gittiği yerin bu dünyadan çok daha güzel olduğunu hepimiz biliyoruz demiştir. Ümmü cevap vermiştir. Evet demiştir. Allah Resulü'nün gittiği yer buradan daha iyi bir yer. Buna inanıyoruz. Ama hem onu görmeyince bir şey daha hatırladım. Artık Rabbimizle bağımız koptu. Bir daha vahiy gelmeyecek. Vila yeni bir ayetin muhatabı olmayacağız biz. Bu bağı kaybettik. Bu da gönlü ağır geliyor. Onun olmayışı, bu duygun oluşu hep birden tetikledi kendimi tutamadım demiştir. bunun üzerine Ebu Bekirle Ömer dağlamaya ağlamaya başlamışlardır. Bu ve benzeri hadiselerle peygamber efendimiz artık vahiy kesilmiştir bir daha gelmeyecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i hem korumanın hem kollamanın hem yaşamanın çünkü artık Kur'an-ı Kerim anlaşılmıştır ki kemal bulmuştur. Devresi gelmiştir. Ama bu devrede bir şey daha yaşanmıştır. İrtidat hareketleri. Kalbine İslam sığmayanlar, İslam'ı bütünüyle benimsemeyenler, İslam'ın gücü karşısında Müslüman olanlar, biraz da elebaşılarının, onları kullanmak isteyenlerin, onların sırtından geçinenlerin, bugün de aynıdır, dünya değişmiyor, tahrikleriyle hak çizgiyi taşmışlardır. İsyanlar başlamıştır. En güçlü isyan, Müseylimetül Kezzab'ın isyanıdır. Kabilesi çok büyüktür. 40 bin savaşçı kadar çıkaracak büyüklüktedir. Bu ciddi bir ordudur. Günümüzde bile kırk binlik ordu ciddi bir ordudur. Bu kadar savaşta çıkarabilecek bir kabile isyan etmiştir, karşı gelmiştir, İslam'ı yok etmeye yönelmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh, geçit vermemiş üzerine ordu göndermiştir. İslam ordusuyla Müseylime'nin ordusu de karşı karşıya gelmişlerdir. Yemame Müseylime'nin topraklarıdır. Savaşın yapıldığı yere yakın, oldukça büyük, son derece bahçesi geniş bir kalesi vardır. Ordusu 40 bin kişiliktir. Üzerine gelen İslam ordusu 12 bin kişiliktir. 40 bin 12 bin savaşacak. Üstelik kendi topraklarındadır, dolayısıyla lojistik arka desteğe sahiptir. Karnı toktur, dinleniktir. İslam ordusu sahralar aşarak gelmiştir, yorgundur, aç ve susuzdur. Arka desteğe sahip değildir, düşman topraklarında, bugünün ifadesiyle söyleyeyim savaşı deplasmanda yapmaktadır. İki ordunun karşılaşması tehlikenin ilk sinyallerini vermiştir. Üstelik Müseylime ordusu bundan önce üzerine gelen iki İslam ordusunda bozguna uğratmıştır. Dolayısıyla ordusu moralli bir ordudur. Birbirlerine tutkun bir ordudur. Ancak bu sefer gelen ordunun başında Halid İbni Velid gibi gerçek bir savaş dahiyesi vardır. Tehlikenin bütününü ölçmüş biçmiştir ve orduyu üçe ayırmıştır. Bir tarafa muhacirleri bir sancak altında toplayarak yerleştirmiştir. Diğer tarafta ensarı ve diğer kabileleri. Bu taksim bile çok şey ifade etmiştir. Nitekim bu bölünme yapılınca herkes ne istendiğini anlamıştır. Bu sefer ne olacak? Muhacirler bütün can pahasına her şeyini ortaya koyacaklar, muhacir tarafını göçertmeyecekler. Ensar dişini tırnağına takacak, her şeyi göze alacak, geçidi ensar tarafından vermeyecektir. Diğer kabileler de canlı ve merkezde tutulmaya çalışılmıştır ki, onlar da geçit vermesinler diye, ama bu bölümden düşman yol bulmayı başarmıştır, buranın dağınık olduğunu dağınık gruplardan oluştuğunu keşfetmiştir. Çok tehlikeli bir şekilde Halid ibn Velid'in çadırına kadar ilerlemişlerdir. Ama Halid meydan da olduğu için ere geçirememişlerdir. Bu savaş baştan sona ibretlik bir savaştır. Ama yiğitlerin, gerçekten muhacirlerin, o ilk her durumda vazgeçmeyenlerin, geri adım atmayanların, yılmayanların müthiş bir direnişi yaşanmıştır. Başta muhacirler herhalde birinci sırada. Başlarında Hazreti Ömer'in ağabeyi Zeyd var. Zeyd'in haykırışları, düşman üzerine saldırışı, gedikleri kapatışı. Allah'a ya Rab özür diliyorum. Resulullah'tan sonra bu yaşananlar için özür diliyorum. Senin huzuruna gelinceye kadar veya bu can bu bedende olmayıncaya kadar bir daha konuşmayacağı vaat ediyorum cümleleri. Atılışları, oradaki gedikleri kapatarak hücumları ve bütün insanlığı mücahitleri coşkuyla naraları meşhurdur. Ve sonra bir daha hoş hiç korunmamıştır ve şehitler arasındaki yerini almıştır. En şanlı şehitlerinden birisi Hazreti Ömer'in abisidir. Çoğumuzun bilmediği, çoğumuzun tanımadığı çok yaman bir insandır Zeyd İbni Hattab radiyallahu anh. Şimdi belki kilidi açmada bu sefer Ensar'a nasip olmuştur. Savaş çok dengeli, iki taraf birbirine kilitlenmiş, Haledip İbni Velid bu dengeyi çok iyi takip ediyor, atının üzerinde ayağa kalkmış, bütün gücüyle, bütün dikkatiyle kilitlenmiş, savaşı süzüyor. Tam iki taraftan bir taraf her an bir panikleme yaşansa, bir taraf çökecek, böyle bir noktada, Ensardan bir genç grubu ihtiyat Birliği olarak almıştır. Benden emir gelmedikçe siz kıpırdamayacaksınız diye tembih etmiştir. Tam böyle iki tarafın dengeyi sağladığı, kıran kırana bir mücadelenin gittiği, her an paniğin yaşanacağı bir anda Medineli gençlere haykırmıştır. Ya fetel ensar, Medine genci demek. Bununla kimi kast ediyor? Gençlerin başındaki komutanı. Bu kim? Bu da yine çok az tanıdığımız ama asla unutulmaması gereken bir başka insan. Enes'in abiyi, Enes'in abiyi, Bera İbni Malik. Ona sesleniyor. Gün senin günün diyor. İleri. Bera radıyallahu anh geriye dönüyor. Ey Medine'li gençler. Bugün Medine yok. Bugün ya Allah için şehadet var. Veya zafer var. Üçüncü bir şık yok demiştir. İleri atılmıştır. Ok gibi düşmana saplanmıştır. Bulunduğu bölgeyi yırtmıştır. Arkaya sarkmayı başarmıştır. Arkadan süvari birliğiyle yay çizerek yeniden gelerek ordunun arka merkezine giriş yapmıştır. Müthiş bir dövüşçüdür. Tarihin gördüğü ender dövüşçülerdendir. Fazla cüsseli değildir. Hiç gözünü kırpmayan, korku nedir bilmeyen bir yiğittir. Çok geçmeden merkezi dağıtmıştır. Bozmuştur, düşman ordusunun moralini çökertmiştir ve panik başlamıştır. Şimdi düşman kaçıyor, İslam ordusu kovalıyor ama o düşman gitmiştir, Müseylime'nin bahçesine sığınmıştır, çok geçmeden surlara adam çıkartılmıştır, kapılar kapanmıştır ve surlardaki siperden gelen İslam ordusunun üzerine yağmur gibi ok boşalmaya başlamıştır. Bir anda galibiyet, mağlubiyete dönebilecek, büyük zayiat verilebilecek bir andır. Böyle anlarda asıl yiğitler belli olur. Dara İbni Malik radıyallahu anh, derhal arkadaşlarına eğittiği yiğitlerine, kalkanları bir basamak gibi hazırlatmış, hafif bedeniyle atının üzerinden kalkanların üzerine, mızraklar üzerinde yükselen kalkanların üzerinden kalenin suruna, kalenin surundan da kapı yakınlarından kalenin içine, 10.000 kişinin bulunduğu bahçeyi atlamıştır. Önüne gelen insanları yararak kapıya ulaşmayı başarmıştır. Kapı kilidini vurarak kırmış parçalamıştır. Bu sırada aldığı darbelerle kapının yanına yığılmış kalmıştır. Kapının içerisinden oluk gibi İslam cihat ordusu içeriye girmiştir. Bu bahçeden 10.000 müşrik ölüsü çıkmıştır. En az rakam bu 20.000 kişidir. 27 bin gibi rakamlar da var. Bu bahçe tarihe hadikatü'l-mevk, ölüm bahçesi olarak geçmiştir. Zafer böyle noktalanmıştır. Enes radıyallahu anh diyor, berayı bulduğumuzda vücudunda yaralanmayan hiçbir yeri yoktu diyor. O zaferin haberini aldı mı, duydu mu, hissedebildi mi bilmiyoruz ama zaferin anahtarı olmuştur nasıl meydandaki direncin anahtarı Hazreti Ömer'in ağabeyi olduğu gibi, kaybedilmek üzere neredeyse olan bir savaşın anahtarı da kim olmuştur? Berâ İbni Malik radiyallahu anh olmuştur. Tabi birkaç kelimeyle söyleyeyim. Bera radiyallahu anh bütün bedeni yaralanmasına rağmen vefat etmemiştir. Kucaklarda ilk önce karagahata da çataşınmıştır. Halid-i Müverid, irbi bir yara temizleyicisidir. Bütün yaralarla tek tek uğraşarak o sarmıştır. Sonra Medine'ye taşınmıştır. Günlerce kalkamamıştır, kendine gelememiştir. Ama daha sonra gelerek, yeniden şehadet arayışıyla cihat meydanlarına dönüş yapmıştır. Baştan aşağı ibretlik bir hayatı vardır. Bundan sonraki hayatı da daha ibretli olmuştur. Belki çok göze batıcı hale gelmiştir. Ama unutulmayacak bir insandır. Bunu şunun için söyledim. Bu savaşta gerçekten vazgeçmeyenler, direnç gösterenler, geri adım atmayanlar bu davanın en çok gönüllüleri, samimileri ve en bilgili olanlarıdır. Bu savaşta çok kurra kaybedilmiştir. Şehitler arasında kurra şehadeti çoktur. Mesela Zeyd'in sancağını salim almıştır. Ebu Hüzeyfe'nin azatlı kölesi salim almıştır. Salim radiyallahu anh ha, sakın sancağa geri adım attırma dediklerinde bi'ze hamilir Kur'an'ı ene demiştir. Öyleyse ben net kötü bir Kur'an taşıyıcısıyım demiştir. Çünkü zirve dört kariden birisi odur. Kur'an-ı Kerim'deki en güçlü kıraat sahibi dört insandan sahibiden birisi salimdir, Ebu Hüzeyfe'nin azatlısıdır. Bu savaşta o da şehit olanlardandır. Ebu Hüzeyfe ile beraber, yıllar yıllı efendisi olan, onu azat eden ama baba oğuldan daha çok birbirine yakın oldukları insanla beraber şehit olmuşlardır. Bu savaşta çok şehit verilmiştir. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu An dönünce ordu şehitlerin haberlerinde alınca Ebu Bekir'e müracaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i cem edelim. Hafızlarımız birer ikişer gidiyor. Onlar kaybolursa ne ederiz diyerek Ebubekir'e yüklenmiştir. Yüklenmiştir ifadesini biraz bilerek kullanıyorum çünkü ısrar etmiştir. Ebubekir buna mukavemet göstermiştir. Allah Resulü toplamadan gitti. Bir araya getirmedi. Bunu bir kitap haline getirmedi. Böyle bir şeyi benden istiyorsun. Onun yapmadığını ben nasıl yapayım demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, onun vaktindeyken vahiy devam ediyordu. Ama şimdi vahiy tamamlandı. Bir araya gelmesinde hiçbir mahsur yoktur demiştir. İfadenin geri kalanı şöyle. Hazreti Ömer'in gönlünü buna ısındıran Rabbim giderek Ebubekir'in gönlünü de ısındırdı. Bunun doğru olacağına inanmaya başladı. Ve bunun için harekete geçildi. Daha önceden Kur'an-ı Kerim Biliyorsunuz, ellerde kitaplar yoktu. Ellerde defterler yoktu. Ellerde cilt ciltli defterler yoktu. Ve benzeri imkanlar yoktu. Kimisi onu bir deri parçasına yazıyordu. Kimisi hurma dallarının geniş bölümleri vardır, daha dar. Hurmanın kendi çıktığı kabı vardır. Yani hurma olacak şey püskül gibi bir kabın içerisinden çıkar. Böyle onu alsanız bir nevi Kayık gibidir. Suda gayet güzel yüzer. Ortası boştur. O daha incedir. O tip şeylere yazdılar. Kimisi kürek kemiği gibi enli kemikler üzerinde de yaz var. Niye? Yazacak madde bulamıyorsunuz. Hatta yassı taş bulup yassı taşları üzerlerine yazan var. Peki yani ayetleri yazdınız. Sonra ne yapacaksınız? Bunlarla ilgili kütüphane yok. Bunların hep aynı cins değil. Bunları bir ciltleyemiyorsunuz, bir kitap haline getiremiyorsunuz. Bu sefer ne yapacaksınız? Onları sandıklara dolduruyorlar. Belli kaplara dolduruyorlar. Yazıyor, ezberliyor, onun içerisine ondan sonra koyuyor, kapatıyor. Sandıklarda saklanıyor, küplerde saklanıyor veya herhangi bir kabın içerisinde saklanıyor. Böyle böyle oluşmaya kimisi onu da yapmıyor. Aklında saklıyor, bilgisinde saklıyor. Bu karar verilince, bu vazife kime tevdi edilsin denilmiştir. Bunun için adam seçmeye bütün ısrarlarla gelmiş, kimin üzerine durmuştur? Zeyd İbni Thabit'in üzerinde. Zeyd İbni Thabit genç bir insandır. Zekası çok ama çok keskindir. Zeyd İbni Thabit, Medine'li yıllarda en çok vahiy katipliği yapandır. Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan vahyin çoğunu artık o kaleme alan insandır. İyi bir hafızdır. Zeyd radiyallahu anh belki biraz tanımak gerekir. Zeyd radiyallahu anh, 13 yaşlarındayken Bedir Savaşı'na katılmaya kalkmıştır. Annesi var, adı Nevvar. Nevvar çok zeki bir kadındır. Zeyd'in babasını Hicret'ten 5 yıl önce Medine'de Evs ve Hazreç kabilerinin arasında cereyan bu Buaz Savaşı'nda kaybetmişlerdir. Yahudilerin tahrikiyle önceden kardeş olan bu iki kabile birbirini kırıp geçirmektedir. Onların son ve acı savaşı Buaz olmuştur. İki taraf dengeli olduğu için Buaz'ta çok can kaybı yaşanmıştır. Birbirlerin evlerini de yakmışlardır. Perişan etmişlerdir. Daha sonra Cenab-ı Allah İslam'ı nasip etmiş, İslam'la şeref bulunca bu savaşların yaraları sarılmıştır. İnsanlar kardeş olduğunu hatırlamışlardır. Kardeş olduğunu hatırlayan insanlar geçmiş günlerine gerçekten yanmışlardır. Bu yananların başında herhalde Zeydin annesiyle var gelir. Kocasını, Zeyd'in babasını cahiliye uğruna kaybetmiştir. İstemiştir ki 13 yaşındaki oğlu, bu sefer hak davanın yanında, Allah Resulü ile beraber hak dava için cihad etsin. 13 yaşındaki oğlunu savaşa göndermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bugün, tren istasyonu içerisinde kalan Mescid-i Sukya var. Mescid-i Sukya'nın olduğu yerde konaklamıştı. Orası Sa'di bir Ebi Vakkas'ın bahçesiydi. Bahçede kuyu vardı. Bu kuyunun yanında hem konaklamışlar, hem suyundan içmişler, hem de o konaklama devresinde namazlarını orada kılmışlardı. Mescid-i Sukya bunun hatırasına yapılmıştır. Orada orduyu teftişten geçirirken 13 yaşlarındaki Zeyd'i de görmüştür. Diğer çocukları ayırdığı gibi Zeyd'i de ayırmıştır. Zeyd radıyallahu anh'ın bir yere not ettiydim kendi cümlelerini okuyayım. Cüiltü fidâke ya Resulallah Canım sana feda olsun demiştir. İ'zen li en ekûne ma'ak Ne olur senin yanında olayım. Ve yücaizu a'da Allahi tahterâyetik senin bayrağın altında düşmanla savaşayım. Ne olur bu izni benden esirgeme demiştir. Onun güzel bir üsufla dile getirdiği bu kelimeler Peygamber Efendimiz'in hoşuna gitmiştir. Omuzlarına tutmuştur, kucaklamıştır. Ama izin veremeyeceğini söylemiştir. Dolayısıyla Zeyd'i geri göndermiştir. Zeyd'in eve dönüşü ayrı bir ibretliktir. Çünkü kılıcı kocaman kendinden büyük kocaman bir kılıcı var. Beline takınca da yerden sürünüyor. Bu sefer belinden çözmüştür. Hani değnek böyle isteksiz çocuklar eve dönerken değneğe sürüyerek gelir ya, kılıcının sürüye sürüye eve varmıştır. Son derece üzgündür. Bedir'de yer alamadığı için. Ama zeki bir çocuk daha sonraki günlerde çaresini bulmuştur. Allah Resulü'nün yanında yer almanın çaresini bulmuştur. Derdini annesine açmıştır. Annesi de akrabalardan birine. Ne olur demiştir. Zeyd'in hem hafızası çok güzel, hem yazısı çok güzel, hem kıraatı çok güzel. Allah Resulü'ne onu dinlet. Onun ısrarıyla akrabaları Zeyd'i Allah Resulü'ne götürmüşlerdir. Ya Rasulullah, bu delikanlının Kur'an-ı Kerim okuyuşunu bir dinler misiniz demişlerdir. Allah Resulü Zeyd'in Kur'an-ı Kerim okuyuşunu dinlemiştir. Manaların, harflerin, vurguların yer yerinde yerli yeri buluşuna hayran kalmıştır. Ve o günden sonra küçük Zeyd Allah Resulü'nün vahiy katibidir. O gün Allah Resulü'nün yanında kalmayı başarmıştır. Giderek hem yazı güzelliği hem zeka kabiliyeti kendini belli etmeye başlamıştır. Yahudilerin zikzakları, manevraları, oyunları bir türlü bitmez. Yine böyle zikzaklı, manevralı bir toplantıdan sonra Efendimiz Zeyd'e dönmüştür. Zeyd, ben Yahudilere güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Güvenmiyorum demiştir. Bana Yahudi dilini öğren. Benim için Yahudi dilini öğren. Tamam ya Resulallah demiştir. Kaç günde öğrendi derseniz 15 günde Yahudi dilini gayet seri yazacak, konuşacak bir şekilde öğrenmiştir. Bunda belki Yahudilerle iç içe yaşamanın da payı vardır. Birçok kelimeleri biliyor. Şöyle olabilir. Ama bizim insanımız Almanya'da 30 yıl yaşıyor hala düzgün Almanca konuş. Bu <gülüyor> da ayrı bir şey. Hepsi tarzanca konuşmaya devam ediyor. Bu bir kabiliyet çok zeki birisidir. 15 günde Yahudi dilini çözmüştür. Peygamber Efendimiz'i bile hayrete düşürmüştür. Onun bu kabiliyetini Allah Resulü görünce Zeyd, Süryanice'yi de öğren demiştir. Tamam ya Resulullah diyor, 17 günde de Süryanice'yi öğrenmiştir. Böylece hem Resulullah'ın vahiy katibidir, hem de artık tercüman olmuştur. Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan bir insan olmuştur. Yine aynı şekilde peygamber efendimiz biliyorsunuz son yılında Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i iki kere başlı hatmedilmiştir. Bütün bunları gözden geçiren de bir insan olmuştur. O günlerde de Allah Resulü'nün yakınlarındaydı. Zeyt bu Zeyd'e havale edilince üzerinde neredeyse ittifak edilmiştir. Zeyd radıyallahu anh diyor ki dağları yüklen de taşı deseler bu kadar ağır gelmezdi diyor. Ama genç ve dinç insan bunu başarmıştır. Kimlerle istişare etmesi gerekiyorsa, Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle, daha nice diğer insanlarla, her birisiyle istişare ediyor, prensipler koyuyor, daha sonra bütün sahabileri, yanında yazılı olan ayet-i kerimeyi ve şahitlendirmesi gerekiyorsa, şahitleriyle beraber yanına istiyor. Böylece ayet-i kerimeler, Allah Resulü nereye koy dedi, bunun yeri neredeydi, ne şekildeydi, bütün bu bilgilerle beraber Musaf'taki yerini almaya başlamıştır. Baştan sona Kur'an-ı Kerim'i böylece cem etmiş, bu basit bir hadise değildir ve bütününü tamamlayarak anlaak bir şekilde Halife Ebubekir Bekir anh ha teslim etmiştir. Biz yalnız mushaf deyince ve benzeri deyince ciddi bir kitap gibi zannediyoruz. Hayır bunu sayfalar halinde o zaman cem etmiştir, bir araya toplamıştır. Ve sayfalar halinde, hani A4 mi diyoruz şimdi, A4 şeklindeki sayfalar halinde teslim etmiştir. Bu sayfalar Ebu Bekir Radiyallahu anh vefatı üzerine kime intikal etmiştir? Hazreti Ömer'e, Halife Ömer'e. Halife Ömer Radiyallahu anh vefat edince yalnız bunu kime bırakmıştır? Daha henüz halife seçilmediği için o daha sonra kızı Hafsa'ya, Peygamber Efendimizin hanımı annemiz Hafsa'ya teslim etmiştir. Osman Radiyallahu anh ta Hafsa'nın yanından bunu almamıştır. Hafsa'nın yanında durmuştur. Daha sonraki günlerde İslam orduları artık biliyorsunuz Kafkas dağlarına ulaşmıştı. O günlerde Ermenistan'da, Azerbaycan'da İslam orduları o çevreyi zorlamaya başlamışlardı, o bölgedeydiler. Burada yaşanan hadiseler arasında farklı kıraatlerin sıkıntısı da gündeme geldi. Farklı kıraatler deyince mesela, Kufe'de kim vardı? Irak bölgesinde. Daha ziyade Abdullah ibn Mesud ve onun kıraatı yaygındı. Yine Ebu Musel Eşari var. Ebu Musel Eşari'nin kıraatı Abdullah ibn Mesud'a yakındır. Onun kıraatı yaygındı. Şam bölgesinde Übey ibn Ka'b var. Sahabilerin en zirve kurallarından onun kıraatı yaygındı. Arada farklılıklar olunca seninki doğru, beninki doğru. Ben Abdullah ibn Mesud'dan duydum. Ben Übey ibn-i duydum, ben Ebu Musa'l-Eşari'den duydum ve benzeri dilden gelen, öğretilen kıraat farklılıkları sebebiyle ufak sürtüşmeler yaşanmıştır. Ama sürtüşmenin boyutu ne kadar ufak olursa olsun ne konusundadır? ayet konusundadır. Allah'ın vahiy konusundadır. Dolayısıyla çok derin demektir. Bu hadise kimi ürkütmüştür? Huzeyka radıyallahu anh'ı fitneden en çok çekinen Huzeyfe radıyallahu anh'ı ürkütmüştür. Dolayısıyla Huzeyfe radıyallahu anh döner dönmez halife Osman'a müracaat etmiştir. Osman radıyallahu anh Kur'an'ın nüshalarını çoğaltma kararı almıştır ve bu vazife yine kimin sırtına verilmiştir? Hayatta olan Zeyd ibn-i Thabit zaten Efendimiz öldüğünde genceciktir yine onu bulmuştur. Bu sefer dört kişilik bir ekip oluşturmuş, komisyon oluşturulmuş. Üçü kubu Kureşlidir, Zeyb Medine'lidir. Başlarına zeyt verilmiştir. İhtilaf halinde Kureş lehçesi asıl olduğu için, Kureş lehçesi ise yazacaksınız denilmiştir. Böylece hafızadan getirtilen o sayfalar, altı diyen var, yedi diyen var, dokuza kadar çıkan var. Altı tanesinin adını net olarak bildiğimiz için altı nüse halinde çoğaltılmıştır diyelim. Bu nüshalardan birisi Mekke'ye, birisi Mısır'a, birisi Şam'a, birisi Irak'a, Kufe'ye, birisi Medine'ye gönderilmiştir. Bir da Osman'da vardır. Dolayısıyla Medine'de ne oluyor? İki tane nüshı oluyor. Osman'da kalana Üm denmiştir. Ana kitap manasına. Böylece artık meşgitte duracak, milletin önünde duracak, İnsanlar Kırat'ta ihtilaf ettikleri zaman zihnimiz mi takıldı, başka mı telaffuz ediyoruz, açacaklar, o mushafa bakacaklar, o mushafta neyse öyle okuyacaklar. Kıraat farklılıkları, mütevâtir gelen, yer alan kıraat farklılıkları dahi onun içerisine işlenmiştir. Böylece herkesin kaynakları kendi bölgesine yerleştirilmiştir. Böylece koruma altına alınmıştır. Ancak daha sonraki günlerde Yine de ihtilaf edenler bunun anas kitabında yani Hafsa Validemiz'de bulunan Hafsa Validemiz vefat etmiştir. kardeş Abdurrahman'a geçmiştir. Hala ona müracaat ihtiyacı duyuyor. Orada da böyle miydi? Orada da böyle miydi? Halbuki oradan aktarıldı ve orada kesinlikle böyle. Ama o itiraz bir türlü gitmemiştir. Bunun üzerine Medine valisi olan Mervan o sayfaları getirmiştir ve yaktırmıştır. Bunu aktaranlar Mervan'ın genellikle Mervan çok tenkit götüren birisidir ama Mervan'ı suçlamıyorlar. Bu ok nüssalar durdukça bu akıllardan gitmeyecek idi. Dolayısıyla bunu önlemek için böyle bir şeye ihtiyaç var idi haliyle yapılmasında fayda var diyorlar. Çünkü diğer altı nüshalar ittifakla on nüsanın aynısıdır ayrısı gayrısı yoktur. Böyle kalmasında fayda vardır. Bu zihin bulanıklığı da bundan sonra yaşanmamalıdır şeklindeki bir duyguyla bu konuda Mervan suçlanmıyor. Diğerleri hep yaşamıştır. Bir tanesi biliyorsunuz Osman Nusrası İstanbul'a kadar günümüze kadar gelmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim iyi düşününüz. Hem binlerce insanın ezberinde var, hem altı, yedi veya söylenildiği gibi dokuz nüshah çoğaltılıyor. Bu nüshaların varlığı sonraya doğru uzun yıllar, asırlar devam etmiş gitmiştir. Kur'an-ı Kerim birçok insan sadece böyle değil, kıraat alimleri ortaya çıkmış, bunun tedrisi nasıl hadis ilminde bir çığır açılmış tedrisi devam etmişse, Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim ilminde de hem Kur'an-ı Kerim'i kıraatıyla, tecbitiyle, tilavetiyle beraber olacak şekilde daha sonraki yıllara ve asırlara bırakılmıştır. Bir müddet sonra yine başka bir sıkıntı ortaya çıkmıştır. Kur'an'ı giderek eskiden insanlar, Arapçayı çok iyi bilen, dil inceliklerini meraklı ve meyilli, bu ciddi bir kabiliyettir. Biz de günümüzde dili giderek kaybettik ve dilimiz giderek fakirleşiyor. Zenginleşmesi gerekirken yılların geçmesiyle fakirleşiyor. Birçok kelimeyi kaybediyoruz. Yazık da ediyoruz. Böyle olunca bir de Arap asıllı olmayan dili sonradan öğrenenler devreye sıkça girmeye başlayınca kıraatlarda sıkıntılar çıkmıştır. Bu sıkıntılar neden meydana geliyor? Şöyle diyelim basit bir ifadeyle. Bugün önümüze hareketsiz bir kitap çıksa, kaçımız bu hareketleri doğru okuruz? Vallahu alem. Pekala hareketleri bırakın, bir de noktaların olmadığını düşünün. Bu sefer hepten kaybolur. Evet, misal olarak söyleyeyim, Ben hareketsiz okuyacağımı kanatını getiriyorum. Noktaları silseniz okuyamayacağımı zannediyorum. Bir de Arap dili böyle bir yapıdadır. Misal olarak söylüyorum, bizden de Osmanlıca iyi bakınız, Osmanlıca'da da hareke yoktur. Hareke yoktur ama kelimenin nasıl okunacağını bilirsiniz. O kelimeyi giderek alışkanlık haline gelince kalıp halinde okursunuz. Mesela cami yazıyor veya meclis yazıyor veya köprü yazıyor. Köprü kef harfi, vav harfi, b harfi, r harfi ve y iledir. Şimdi bunu bu şekilde kalıp olarak okumaya başlıyorsunuz. Kalıp olarak okumaçı demek, gözünüzün önünden harf harf geçmiyor, kelime kelime geçiyor. Kelime kelime geçiyor demek, içerisinde diyelim ki 5 veya 10 harf varsa, bir harf gibi görüyorsunuz siz onu, üstelik daha büyük ve şekilli gördüğünüz için gözünüzü yormuyor. Anladınız mı? Üstelik harfler, kef gibi, B gibi, R gibi, Y gibi kavusli harfler ve benzeri farklı olunca insanın gözü yorulmuyor. İnsanın gözü aynı tip renklere baka baka daha çok yorgunluk taşır. Gözü dinlenenlerin ara sıra deniz maviliğine, bazen ormanın yeşilliğine veya farklı renklere bakmak doğru olandır. Bu sefer dinlendirir. Latincedeki harfle ise, Misal olarak söylüyorum. Koruyamadıklarımızdan mısınız? Baştan aşağı yazın. K'nin ve bazı bacakları saymazsanız hepsi aynı şerit haline birbirine çok benzer. Ve her harf gözünüzün önünden yürüyüş yaparak geçer. Bu göz yorucudur. Sonraki yıllarda gözlüğün artmasının sebebi, şimdi bir de televizyonlar devreye girdi bilgisayarlar ama baştan bir tanesi de budur. Şimdi eskiden Dili asıl yapısı olan ve iyi bilen insanlar orada onu noktasız görse de, hareketsiz görse de rahat okuyorlardı. Daha sonra gelen Arapçanın aslını bilmeyen insanlar okumaya kalkınca, hareket hatası işleyince işin içerisinden büyük hatalar da meydana gelmiştir. Ne gibi? Ne gibi? Cenabı Allah'tan hakkıyla alimler korkar yerine haşa harekeyi değiştirsen Allah alimlerden korkar çıkar mı? Bir hareke bu kadar büyük bir mana farklılığına sebep olur. Tekrar ediyorum. Cenabı Allah'tan hak hakkıyla ancak alimler korkar ona göre davranır yerine Haşa cenab Allah alimlerden korkar manası, bir tek alimlerden korkar manası gibi bir mana ortaya çıkıyor. Şimdi bu ve benzeri, Allah onlardan beridir diyor. Ve Rasûlühu okusanız ayrı, ve Rasûlühu veya Rasûlühi okusanız ayrı. Ve Rasûlühu, Rasûlü de beridir açıklar münafaklardan, müşriklerden, dalalet ehlinden Allah da beridir, Resulü de beridir. Şimdi ayet-i kerimede, ve Resulihi okusanız, Cenab-ı Allah Resulünden de beridir manası çıkar. Oraya koyacağınız bir hareket neleri değiştirir? Veya şiilerin yaptığı gibi, ve arcülekum ilel Kabein Yerine, ayağınızı yıkayınız, yerine ''Arculikum ile'l-kâbeyn'' derseniz ayağınızı mesedersiniz. edersiniz. Bu tip manalar da çıkar. Bu tip, bu öbürleri bundan daha tehlikelidir esasen. Bu pratik hayatta şöyle yayılıp gidiyor ama öbürü imanla ilgili bir noktadadır, daha kötü tehlikelidir. Bu hadiselerin önüne geçebilmek için Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi gerektiği kanaat uyanmıştır. İlk önce Halil isimli bir dilci, Kur'an-ı Kerim'i harekelemek istemiştir, harekelemiştir. Noktadan önce harekelenmiştir Kur'an-ı Kerim. Böylece feta yerine harfin üzerine bir nokta konmuştur. Kesre yerine harfin altına nokta konmuştur. Ötre yerine harfin sonuna konmuştur. Tenvin yerine iki nokta konmuştur. Alta, üste, sona. Şimdi hadise böyle olunca bir hayli ilerleme kaydedilmiştir ve okunmuştur. Ama sonraki yıllar için bu sefer bu da yeterli olmamıştır. Nokta ihtiyacı giderek kendini belli etmeye başlamıştır. Pekala o günlerde nokta denmiyor adına, işaret deniyor. Ama bunun için işaret koyacaksınız, noktaları kullandınız. Onun yerine ne kullanacaksınız? Noktalama için ne kullanacaksınız? Bu sefer harekelemeyi sonraki ilim ehli değiştirmişlerdir. Harekeleme için ne kullanmıştır? Halil'in kullandığı nokta fetha içi uzatılmıştır. Temelinde onun şeyi vardır, uzatılmıştır çizgi haline getirilmiştir. Alta da çizgi, üstte çift çizgi, alta çift çizgi, ötre dediğimiz damme için ise vav harfi küçültülerek veya çiftli olarak kullanılmıştır. Öbür harilin koyduğu noktalarda noktalama için kullanılmıştır. Bir nokta, iki nokta, üç nokta, alta, üste yerlemiştir. Böylece Hicri birinci asrın sonuna doğru harekele halil tarafından yapılmıştır. İkinci asrın ortalarında ise ne olmuştur? Artık Kur'an-ı Kerim bugünkü bizim bildiğimiz manada harekeli ve noktalı hale gelmiştir. Bundan sonra da yine hem tevatür yoluyla dilden bile devam etmiştir. Gönülden gönüne ezberle devam etmiştir. Hem de artık yazılı olarak giderek nüshalar çoğalmıştır. İlk öncelere çok fazla nüsha yapılmasına çok hoş bakılmazken bu sefer yeterli değer verilmez arzusuyla hatta zaman zaman küfür diyarına Kur'an-ı Kerim taşınması bile yaşatlanmıştır bu duygularla. Ne olmuştur? Sonraki devirlere giderek yayılmış hem yazılı hem de sözlü olarak aktarılmıştır. Oradan da ta günümüze kadar gelmiştir. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim sonraki asırlara bütünüyle intikal etmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar da artık bir daha yok olma tehlikesi kalmamıştır. Düşman da buna gücü yetmeyecektir. Başlayken bir cümle söyledik. Yine onu tekrar edelim. Çünkü Cenab-ı Allah onu biz indirdik, onu biz koruyacağız diyor. Bu koruma yazıya geçirerek olur, hafızların çoğalmasıyla olur, bugün gelip musafların bugünkü gibi çoğalmasıyla olur ve artık dış dünyadaki insanlarda Kur'an-ı Kerim'i tahrip etmeye çalışan, bozmaya çalışan insanlarda Kur'an-ı Kerim'in tahrifinden ve bozulmasından ümidini kesmişlerdir. Bunu ne söylüyorum. Vaktiyle bugün yine gündeme gelen Fransa ihtilali devresinde Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u işgal ettiği devrede Fransa böyle bir adım atmaya çalışmıştır. Bilerek atmaya çalışmıştır. İngilizler biliyorsunuz Hindistan'da ne yapmışlardır? İngilizleri destekleyen zihniyetler üretmişlerdir. Mezhepler mi diyelim, fırkalar mı diyelim adına ne dersen deyin öyle de üretmişlerdir. Daha önce yine bir cümle kullanmıştım, Hindistan öyle bir diğer ki, mümbit, ne ekersen büyüyor. Özellikle farklı din ve farklı inanç sistemi oluşturacaksın. Orada meydana gelen birçok yeni türetilen İngilizler tarafından bu tip mezheplerin arasında İngilizlere itaati imanın şartlarından sayan mezhepler olmuştur. Baha iyilik türemiş, İsmailiye türemiş, işte nasıl diyeyim, Ahmet İbni Kad, e, kah, e, Kadyanilik türemiş, bil, bil, bilmek bilmeyen bir mümmit arazi. İman şartlarının içerisine İngilizlere itaatı sokuyor, koyuyor. Hiçbir tanesi de bu ya İngilizlerden önce neydi, o zaman İngiliz mi vardı veyahut da İngilizce irtibatını düşünmüyor. Sonraki yıllarda, yani dalaletle bir garip, şeytan süs diyor, Batıl bir şeyi güzel göstermenin yolunu buluyor. B böyle var. Pekala bunu diyelim ki Cezayir'de yapma imkanınız yok. Fas'ta, Tunus'ta yapma imkanınız yok. Aynı şeyi Fransızlar nasıl temin etmeye çalışmışlardır? Kur'an-ı Kerim bastırmışlardır. Baskısı gayet güzeldir. Halka karşılıksız dağıtmışlardır. O yıllarda çok Kur'an-ı Kerim olmadığı için son derece kıymetlidir. Parasız dağıtmışlardır. Bir hafta sonra yaklaşık anlaşılmıştır ki Kur'an-ı Kerim'in içerisinden dört harf silinmiş. Min, kom, mim, nun, kef ve mim. Bu cüriime silinmiştir. Ayet-i kerime şöyle olmuştur. Ya eyyuhellezine amenu, ati'u'llaha ve ati'ur resule. Allah'a ve Resul'üne itaat ettin edin ve ulil ve ülil emre itaat edin. Menkum sizden olan yani mümin olan Allah için secdeye giden. Allah'ın dinini bütünüyle kemaliyle kabul eden manası silinmiştir. Minkum silinmiştir. Şimdikiler de silemiyorlar kafadan silmeye çalışıyorlar. Öyle. Üllemre itaat. Bir öğrenmiş herkes söylüyor şimdi. Ama minkum durmadan unutuluyor. Bunu silmişlerdir iddia da etmemişlerdir. Gün gelecek, unutulacak ve ondan sonra iddia edilecek. Allah'a itaat edildiği gibi Resulü de itaat edilecek. Ülül emrede, devlet başında bulunanlara da itaat edilecek. Bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. Nasıl emrediyor? Bu ayetle emrediyor. Bir hafta sonra anlaşılmıştır ki bu kelime silinmiştir Kur'an-ı Kerim'den. Bütün Cezayirliler ve bölgede bulunan insanlar meydanlara bu Kur'an-ı Kerim'leri toplamışlardır. Ve Fransızların gözünün önünde ateşe vermişlerdir. Şimdi bu ümit kesildi. Şimdi ne yapılmaya çalışılıyor? Kimse, öyle diyelim bunlar, bu zihniyettekiler gerçekten Allah'ın emri nedir? Gerçekten neyi biz anlayacağız, neyi yaşayacağız yapmak yerine sündürme noktaları arılıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ne tarafı nereye sündürülür? Kimisi sündürmeyi toptan yapıyor. Tarihseldir. O devre hitap ediyor, bu devre hitap etmiyor. Haşa Cenab-ı Allah o devirde ha hükümler var, ama bu devirde hükümlerin ihtiyacını bilmiyor. Zamanla sınırlı Cenab-ı Allah'ın iradesi de ve bilgisi de. Kimisi onu yapamıyor. O çok uçuk bulunun geliyor aklına. İşte aslında şu şurada şöyleydi de bu kelimenin şu manası da var oradan onu almak yerine buradan şunu alır da şu tarafa çekersek sündürürsek olmazsa bir de ayağımızı dayar asılırsak bu da olmaz da şuradan da dolandırırsak veya preslersek şöyle olur böyle olur diye sündürmeye çalışıyor. İnşallah bunlar da gelip geçicidir bu devrede bu milletin cahil bırakılmışlığından Kur'an-ı Kerim kültüründen uzaklaşmışlığından istifade etmeye çalışılıyor İnşallah bunlar da sökmeyecektir. Bol paça modası gibi, körüklü ceket modası gibi, şu modası gibi bilinen ne gibi bunlar da gelip geçecektir. Ama böyle bir devreyi sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Elhamdülillah eskiye göre çok çok yol katettik. İnşallah daha da kat edilecek. Ama şu bir gerçek, Rahman'a kul olmak yerine iblise uşak olmayı tercih edenler canını dişine takarak çalışıyor. Müminler onlardan daha iyi çalışmak zorundadır. Daha gayretli olmalıdır, daha samimi olmalıdır. İçerisindeki komplekleri de atmalıdır. Çünkü biz gerçekten Rabbimiz ne buyurdu, bizi neyi emrediyor ve biz Rabbimin huzuruna nasıl varacağız? Bunun şuurunu taşıyan insanlar olmak zorundayız. Bunu taşıdığımız, bu duyguyla yaşadığımız sürece her geçen gün biraz daha ilerleyecektir. Öbür tarafta gayret, de gayret ediyor, şu da gayret ediyor. Bunun çatışmalarını görüyoruz. İnşallah gidiş iyiye doğru olduğuna inanıyorum ve ümidim var. Bir de Cenab-ı Allah müminlerin çalışmalarına, gayretlerine ayrıca bereket veriyor. Hala istediğimiz kadar kanalımız olmasa da, hala sesimizi duyuracağımız yerler olmasa da, hala kanallar yamukları çağırmayı tercih etseler de, Şöyle olsa da böyle olsa da böyle bir çalışma, böyle bir mücadele kıran kırana devam ediyor. Cenab-ı Allah nasıl Kur'an-ı Kerim'in aslını muhafaza ettiyse inşallah hayırlı insanları vesile ederek manasını da muhafaza edecektir. Buna da inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim bize tevatür yoluyla geldiği için kesin bilgi ifade eder. Artık başka sadece nedir? İçerisinde müşterek dediğimiz bazı kelimeler var, izaha muhtaç kelimeler var, birkaç manaya gelen kelimeler var, ufku açık, geniş kullanılmış kelimeler var, mana enginliği taşıyan kelimeler var. Bu kelimelerin tespit ve tayininde de gerçekten iyi niyetli insana ihtiyaç var. Biz neden alimlerimize gerçekten hürmet gösterelim diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Ebu Hanife Rahimullah, Allah ne buyurduysa onu bulmak için çırpınmıştır. İmam-ı Şafi Rahimullah, Rabbimiz ne buyurduysa onu bulmak için çırpınmıştır. Ve İmam Malik diye, Ahmed i̇bn Hanbel diye, diğer alimlerimizle onların bu samimiyetini takdir ediyoruz. Farklı görüşe varsalar bile. Farklı görüşe varsalar bile. Basit olarak söyleyeyim şimdi misal. Ebu Hanife ne diyor? Abdest ayetinde dört şey zikrediliyor diyor. Yüzünüzü yıkayın, kollarınızı yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı yıkayın. Allah Resulü nasıl yapmış? İlk önce elini yıkamış. Sonra ağzına su vermiş, sonra burnuna su vermiş, sonra yüzünü yıkamış, sonra başını mesletmiş, sonra kollarını yıkamış, sonra ayaklarını yıkamış veya şey oldu. Şimdi bu şekilde anlatıyor. Demek ki diyor, ayet-i Ebu Hanife Rahimullah, yüz yıkamak farz neden ayette var? Kolları yıkamak farz neden ayette var? Başı mesletmek farz neden ayette var? Ayakları yıkamak farz neden ayette var? Elleri önceden yıkamak sünnet Allah Resulü ayetten farklı olarak bunu da yapmış. Ağzına su vermiş ayette yok ama Allah Resulü yapmış demek ki sünnet. Buruna su vermiş demek ki sünnet. İşte ensesine sesine etmiş hanbeliler mesela yok diyorlar ama hanefiler diğer kadar güçlü olmasa da var diyorlar. Şimdi bunları ne oluyor? Tamamlıyor kemalerdiriyor. Allah Resulü'nün abdest alışını anlıyor ayetleri anlıyor. Şunlar farzdır, şunlar sünnetler diyor. Mesela aynı noktada İmam-ı Şafi Hazretleri niyetle farz diyor. Ebu Hanife diyor ki ayette yok. İmam-ı diyor ki bu ibadet. İbadet dediği niyetle olur. Şimdi hangisini haksız diyebilirsiniz? birisine dememek doğru olandır. birisine dememek. Tertip farzdır diyor İmam-ı Şafi Hazretleri. Ebu Hanife, bakınız ayet geliyor ama tertip farzı olduğuna dair biz bir iz bulamıyoruz diyor. Ama İmam Şafi'ye diyor ki Allah cenab Cenabı Allah diyor, bakınız diyor ne kadar düzenli sıralamış ayetleri. Atıf zorluğuna rağmen bir sıra var diyor. Allah Resulü de abdest alırken hep öyle abdest alıyor. Bu tertip de farz olsa gerektirir diyor. Buna ne diyebilirsiniz? Hiçbir şey diyemezsiniz. Pekala ben tertibe uyarsam, başta niyet edersem, bütün azalarımı yıkarsam, bütün imamlara göre abdest sahih olur. Gayet de güzel olur. Bunu yapmak yerine Oradan onu buradan zikzak çizmeye meyil değil. Hayır. Yani bir şeyi yapınca güzel yapmak, doğru yapmak ve bu insanları da bu bilgiyle hareket ettikleri için doğrulan takdir etmektir. Ne bunda şafii'nin bir menfaati var, ne bunda Ebu Hanife'nin bir menfaati, ne de meşhur olacağım duyguları var. Böyle bir dertleri tasalara yok, olmamış zaten. Hayatları da öyle yaşamışlar, o da olmamış. Bu duyguyla hareket eden insanlar çoğaldıkça, el ele verdikçe gelecek günlerin biz güzel olacağına inanıyoruz. İnşallah güzel olur. Burada durdum. Çünkü sorular gelecek. Taşın, taşınca da tehlikeli oluyor. Zaten hep taşıyoruz galiba. Evet. Biz bir kenardan başlayalım, baş, baş, başlayıncadan sonra geri gerisi geliyor. İnşallah haftaya sünneti dolayısıyla işleyeceğiz. <gülüyor> Şimdi Bir şey diyeyim başlarken Fazlur Rahman'ın Kadının Şahitliği ile ilgili bir bilgisi aktarılıyordu arkadaşlar Veya okuyayım olduğu gibi Haksızlık olmasın Geçen gün bir sohbette Kadının Şahitliği konusunda okuduğumuz Abdurrahman Fadlurrahman'ın kitabında ayette kadının şahitliği erkeğe göre e iki değil aslında o devirde ticaret ve vadeli boşlanma konusunda kadınlar pek bu işleri bilmediği için öyle deniyor. Yoksa her konuda bir erkeğe karşı iki kadın şahit istenmiyor. Bu konunun aslı nedir? Bir, cevap, cevap veriyorum. Fadlurrahman ilim alanında ciddi hiçbir ağırlığı olmayan bir insandır. Hadiseye buradan başlayayım. Ben Türkiye'ye gelinceye kadar yemin ediyorum adını bile duymamıştım. Burada meşhur. Niye meşhur? Böyle fikirleriyle meşhur. Oradan başlayayım. Bulanık fikirler söylemeye meyyirli bir insan. Çok ciddi bir ikim var mı? Bunu ben söyleyemiyorum. 2. Bu fıtrat meselesi. Bir zamanlar bey olundan kadınlar başlarında meşhur artistlerden birkaç tanesi varsa yürüyüş yapacaklarmış. Nereye? Dolma Bahçeye. Bizim gençler de o zaman abi dediler. Dağıtalım mı şunların şeyini? Yürüyüşünü dağıtalım mı? Çünkü o çok rezil şeyler söylediler. O rezil olacağı biliniyor zaten. Ben de çok kolay dedim. Ne yapabiliriz? Çok kolay dedim. 5-10 tane fare yakalayın gidip salıverin darmadağın olurlar. Niye bu fıtratlarında var? Fıtratta olan bir şey inkar doğru değil. Onun için bu da böyle güzel. Şimdi şimdi şahitlik Kadının fıtratında Bu nevi şey vardır İstediğini unutmaz Hafızası daha zekidir İşine gelmeyeni unutur Unutmak ister çünkü bizde de öyle var Ben bir şeye değer vermiyorum Unutuyorum Sonradan da o şey değerleniyor Unuttuğum için üzgünüm Yani adını unutuyorum Baştan o değeri versem unutmayacağım Şöyle diyeyim isterseniz Takılıyorum ben zamana Kadınların çoğu iyi adres bilmezler ama köşeyi dönerken var olan perdeciyi, güpürcüyü çok iyi bilirler. Ona göre tayin ederler. Niye? Dikkatini o çekiyor. Hadis Hayatın içerisinde bugünkü kadınlar alışveriş yapmaktan anlıyorlar da ticaretin zikzaklarında hala biliyorlar mı? Ben kesinlikle çok daha iyi bildikleri kanatında değilim. Neden? Topla hanımlara bir kitabı alışveriş hukukunu bir okut da bak. O zaman... Dikkatlerini bir başka konuyu anlattığın kadar veya da okuttuğun kadar çekmiyor. Bu da değil. Ölçümüz bu da değil. Bundan önce bir şey daha var esasen. Cenab-ı Allah bir şey daha. Kadınların çok mahkemeleri düşmesini de istemiyor. Şahit demek çilelik demektir. Ve mahkemeye düşmek yüzgü olmaz demektir. Ben bir mahkemeye gittim. 80 yaşındaki bir insanı hakim azarlıyordu. Niye? Üstü bunu doğru bulmadığı için. Adam anlatmaya çalışıyor. Bu onun konu anlamıyor. Adamcağızı Azarlıyor. Şimdi adamcağız dese ben buraya hem şahitliğe geliyorum hem de sizin ağız kokunuzunu dinlemeye geliyorum dese biz alışmışız da karşı çıkamıyoruz. Etmiyorum şahitlik deyip çekip gitse. Hani temele demişler ya. Temele ben, hakim bey demiş bu şahitlik yapıyor ama ben, ben bu adamı tanımıyorum. Temel dönmüş ona sen beni tanımayamısın tanımayam. Ben de seni tanımıyorum demiş gitmiş şahitlik. Şimdi küsse gitse ne olacak? İkide birde her hadisenin bu bir... Bir de kadınlar fıtraten yufka yüreklidir. Kolay acır. Birisini dayak yerken görse ona acır. Belki adam elli kere sopayı hak etmiş de birisidir. Ama acır. Niye dövülüyor diye. Onun fıtratına bu uygun. Çok defa bunları değerlendirmekte. Bir insan ağlayarak ona dert yansa benim beş çocuğum ne olacak? Ben onlara şimdi hapse gidersem diyor. Göz dökse tesir eder. Yüzde seksen, doksan tesir eder. Bundan Yoksa tekrar ediyorum bir kadın hepimizden daha faziletli olur mu topumuzdan topumuzdan daha faziletli olur Bunda şüphemiz yok. Bu fıtri mesele. Farklı yerlerde dile gelmesi de şöyle. Mesela cinayet hukukunda kadının şahitliği hiç kabul edilmiyor. Sadece o mesele cinayet hukukunda hiç kabul edilmiyor. Ön delil gibi kabul edilip iz takip ediliyor. Sırf onun şahitliğiyle hareket edilmiyor. Çünkü cinayete bakma ve değerlendirme zorluğu hissediliyor onun için. Ama mesela çocuk doğumu konusunda erkenki kabul edilmiyor, kadınınki kabul ediliyor. Kim kimin annesidir, kim kimden süt ve benzeri konulara gelince hanım tabii ön tarafta. Dolayısıyla şahitlik tek kalem değil. Mesela evlilik konusunda iki şahit, evet bir kadın iki erkek şahit olabiliyor. Ama dört kadının şahitliği iki erkek, bir erkek kadın erkek, erkek, erkek, erkek kabul edilmiyor. Çünkü bu evlenen kızcağız varsa kadın günün birisinde bunlara karşı çıksa, şöyleyse, böyle aralarında nefret meydana gelse dördü birden inkar eder mi? edebilir? Hiç kızmayın kırılmayın bana, fıtrat da var. Kadıncağız bana telefon ediyor, hocam diyor, kayınvalidesiyle görümcesine kızmış. Onların yaşadığı dünyada yaşamak istemiyorum diyor. Onların nef, teneffüs ettiği havayı teneffüs etmek istemiyorum diyor. Hocam kızacağını biliyorum ama diyor onlar cennete girecekse ben girmeyeceğim diyor. Şimdi bu duygu yükü, bu kadına yaklaşıyor, yakışıyor. İşte çocuğuna o sayede şefkat gösteriyor. O sayede be beylere çok havadan attığına bakmayın. Kadınların şefkatine ihtiyacı vardır. Merhametine ihtiyaç vardır, ilgisine ihtiyaçları vardır. Çantasını onun hazırlamasından daha çok duyar. Kendi hazırladığı zaman içerisine çok az madde koyar. Gittiği zaman bakır hanım çok şey koymuş ama iyi ki şunu da koymuş dediği dünya kadar şey olur. Gurbete giderken hanımlar çantayı hazırlıyorlarsa çantada lüzumdan fazla eşya bulunur. Erkekler hazırlıyorsa lüzumdan az bulunur. Ve benzeri bu fıtrat ona yakışıyor. yarın bunları faziletlilik veya faziletsizlik meselesi de saymak değil, yaratılış farkı olarak kabul etmek doğru olandır. Biz gençleri kampa gönderiyoruz. Gürerek geliyorlar. Kızları gönderiyoruz kampa. Üçüncü gün feryadı figan. Ne? Evin içerisine. Gençler çadırda kamp yapıyor. Kızlar evde kamp yapıyorlar. Pencereden içeriye böcek girmiş. Böcek savarlar buradan hareket ediyorlar. Yere ulaşıyorlar. İşte böcekleri temizliyorlar. gerisin geri geliyorlar. Bu fıtrat meselesi. Bu böyle. Yoksa bu şey değil. B böyle Sündürmeye de gerek yok, öyle yani kadının şahitli konusunda yapacağı her yerde bir değil, her alanda bir değil. Ebu'l-Esved'le düeli olduğunu biliyoruz, doğru, doğru. Ebu'l-Esved'le düeli, ilk hareketi koyanan Ebu'l-Esved'le düeli. Halil, daha daha sonraki hareketi koyan, kusura bakmayın, Doğru. Evet, ilk harekeyi ilk nokta şeklinde koyan Ebul Esvet düeli, düveli değil düeli daha sonra harekeyen halil. Evet. Günümüzde halen kıraat farkları vardır. Bunların anlamı itibaren değişikliği ifade ediyor mu? Hayır. Kırmızı, günümüzdeki kıraat farkları mana açısından değişiklik ifade etmiyor. Bazı kıraat çeşitlerinde daha mı yoğun yani şeddeli olduğu için daha mı yoğun daha mı hafif şeklinde aynı mananın yoğun olup olmaması konusunda farklılık var ama farklı bir mana ifade etmiyor. Üllü'l-Emre itaat konusunda Muhyiddin Arabi'nin Hz. Hüseyin Muaviye'ye karşı kıyam ettiği için haksız olduğuna ne olursa olsun üll itaat etmeli dediği doğru mudur? Muhyiddin Arabi'nin bu konudaki sözünü bilmiyorum ama Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz. Bu genel bir prensiptir. Bunu kim de söylerse söylesin. Üstelik Hz. Hüseyin radiyallahu biliyorsunuz görüşmek istemiştir. Görüşmek fırsatı da. Belki görüşmek için de koyacağı şartlar Allah'ın hükmüne neler olduğu bilmiyoruz. Genellikle iyi hükümler olacağına inanıyoruz. Üstelik Muaviyedeni, Muaviye'den de Zeyd, Zeyd'in özellikle halifeliği konusunda sıkıntılar vardır. Yani şer'i açıdan Zeyd halife kabul edilir mi? Edilir demekte zorlanıyor çünkü İslami bir üslupla gelmemiştir. Kahır ve galebe yoluyla gelmiştir. Evet. Miras, amca, hala, dayı gibi ikinci kuşak akrabalara düşer mi? Birinci kuşak yoksa düşer. Önünde insan varsa düşmez. Bu ayrı bir konu. Üzerinde durmak lazım. Çünkü mesela oğul varsa, yani ölen insanın oğlu kızı varsa amcaya gitmez. Oğul kız varsa gitmez. Dayıya babadan akrabalar yoksa zevilerham ham diyoruz. Daha sonra, için üçünü birkaç basamak sonra ancak gider. Bu miras konusu, miras konusu şıkları var detayları var ayrıca sorulması lazım annenin mirasını anne tarafı babanın mirasını baba tarafı mı alır hayır misal olarak söylüyorum bir kadın öldü geride kocası varsa çocukları varsa koca dörtte bir çocukları yoksa ikide bir alır geriye kalanı diyelim ki bir kızı bir oğlu varsa olan kız alır hiçbir tarafa gitmez ne baba tarafına gider ne anne tarafına gider miras hukukunun detayı var İmam Azam Hazretleri nerede ne şekilde vefat etmiştir sorusu o derse gelme gelilmediğini gösteriyor. Öyle mi? Dolayısıyla onun İmam eee biliyorsunuz İmam Azam rahmetullah aleyh hem e, Bağdat'ta vefat etmiştir. E, vefat ettiği hapishanede yattığını, nasıl çilelere çektiğini, nasıl sıkıntılar yaşadığını paylaştık. Bilen bilmeyeni anlatsın. Tamam mı? Tamam. Bu kadar. İyi. Evet. Cemile